İyi günler. Karaközüm hayırdır bunlar ne? Çekirdek. Onu görüyorum da burada ne işi var onu soruyorum. Bu programı selameti için getirdim Hacı Bat. Hadi ya. Nasıl oluyormuş o? Çekirdeğin çok faydası var acı Bat. Sırayla gidersek bir şey seyrederken yenilir. Çünkü görme kapasitesini arttırır. Hadi ya. Dur bakayım o zaman. Ben de alayım. Ya sonra ikinci bir görüşe göre ki buna ben... E... Yani getirdim bu çekirdekleri uzun süre bir şey izlemekten sıkılan bir kişiyi bu çitlemeyi çıkarmıştır ki çitleince insanın konuşası gelir. Bak sen. Üç. İnsana bir disiplin sağla. Nasıl? Çünkü bir çekirdek geldi mi illa dibi gelene kadar yenilir. Değil mi kardeşim. Ey, yenir yenir. Evet. Bu da insanın başladığı işi bitirme disiplinini oluşturur. Vay be doğru. Ya. Bu yüzden çok önemlidir. Ayrıca konsantrayı sağla. Yiyip de şöyle transa geçmeyenin yoktur yani. Doğru doğru. Dalıp dalıp gidersin. O transtan da kabuğu yutmaya başladın mı çıkarırsın. Evet. Aslında çekirdek yemeyi öğrendin mi oldun demektir. Aa, abartmayalım. Bak şimdi. Çekirdek tanesini aldın eline. Üst dişlerin bir dizayn içinde olacak. Öyle değil mi? Ee, yani aralık olursa olmaz tabii ki Karagazık. Sonra dizayn tam olsa bile alt dişle uyum sağlaması şart. Öyle tabi. Geçtin çıtlamaya, bitti mi? Bitmedi mi? Bitmedi. Kabukları, kabukları yutmadan çıkarmak hüner ister, hüner hüner. Öyle, doğru dedin. Yut da göreyim. Allah korusun. Hep. Ya gördün mü? Çekirdek deyip geçmemek lazımmış. Anladım kara de. Şimdi süremiz doldu ama bu, bu bitmedi. Ya? ...bizden sonra kim vardı? Efendim e, geldik bugün de sohbetin sonuna. Her ne kadar san ettikse... ...affola! Hacıbat'cığım bak Hacıbat'cığım... <gülüyor> ...ben diyorum ki programı yapılsın... ...başka arkadaşlar gelsin... ...biz de onları dinleyelim... ...o sırada çekirdekleri tane tane götürelim çıtlayalım. <gülüyor> Nasıl olur? İlla televizyon seyrederken çıtlanmaz ya bu mübarek... ...radyo dinlerken de çıtlanır. E hadi ye ye dibini bulalım malum. <gülüyor> affola pardon.